Kıymetler, arkam radyo bir gariplerin kitabı programında da sizlerle beraberiz öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim saygılarımızı muhabbetlerimizi arz ediyoruz efendim malumunuz olduğu üzere bu programda muhterem hocamız profesör doktor etan ceveciol hocamız bize tasavvufi ıslahlardan bahsediyorlar e, makam kelimesinden devam ediyorduk muhterem hocam dilerseniz oradan yine de kaldığımız yerden devam edebiliriz yani tasavvufta makam nedir kavram olarak makam nedir? usul olarak makam nedir? Buyurun efendim. Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Böyle programlarımda arada bir gönlümüzü yaşertmek üzere anlamlı şiirler okumak arzusu peydâ oluyor içimde. Keşke Mevlana gibi şiirsel bir tarafımız olsa da Hazreti Davut'un kademi üzere zebur biliyorsunuz şiir tarzında bir ilahi şiir, kitaptır. Evet, ilahi zebur şiir tarzında. Mutnara bir Hazretleri Hazreti Davut'un kademi üzere diyor Mevlana. Küçükken görmüş. Mevlana da şiir yazmış. Ve o da Hazreti Davut'un geldiği gibi güzel ses, name ve bildiğimiz ney Hazreti Davut'ta var. Davut'un mizmarı ney? Ve eski mısır hiyerogliflerinde var. Evet. Şeyde e, neyler neyi kullanmış? Hazreti İdris'ten gelen hikmette ney var. Böyle ney üfleyen insanlar var hiyerogliflerde. Hmm. Sadece Mevlevi Yeni bir şey, bir şey yani. değil tabii. Evet. Mevlevilere mahsus bir, bir şey tabii, değil ondan bu. Bundan çok önce var. Milattan önce 4000 senesine ait bir keyfiyeti konuşuyorum ben şu anda. Hmm. Evet, bunu bilmiyorum. Davud'un mizmarı da işte böyle bir şeydi. Ya bunları hep. Tabii, çok iyi düşünmek iyi. lazım. Evet. Ya vayciğim. Yani insanoğlu biz de yani eksiğimizle, gediğimizle beraber evet, böyle bir arada bir şiir okuyan dedik. Ben Mehmet Arslan Bey'in rahmetli Musa Topbaşı Efendi Hazretlerinin Kuddüs'e Aziz vefat ettiğinde yazdığı bir şiir var. Beni etkilediği için onu evet, evet, hep böyle güzel, okumaya şiir, çalışıyorum. Falan. Allah razı olsun. Bu, buyurun efendim. Bu da aynı zamanda bizim Altınoluk dergisinde 2000 senesinin Ağustos ayının 174. sayfasında yayınlanmış. 2000 senesinde. Evet. İşte 1999'da vefat ettiğine göre... ...vefatının birinci seneyi devriyesinde yayınlanmış. Ama Musa Efendimiz ölü vefatının beşinci günde yazmış. Yayınlanması hemen, bir sene sonra. Hemen sonra yazılmış yani. Hayali nur dolu bir çimen olan...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 Gülden hayalı, bir sultan yaşardı, sultan tepede. Mübarek kuluydu Rabbin cihanda, yarı Medine'de yarı boyanda, abdestli kalemi hakkı beyanda, bir sultan yaşardı, sultan tepede. Arzular sultanı bir gönülleri, Sevgisi sarmıştı bahir ile beri, Unutmuş dünyayı çarhı çemberi, Bir sultan yaşardı sultan tepede. Köşkünün üstünde beyaz martılar, Nurlu çehresinden hep şımardılar, Bahçesinde kedisi köpeği vardı, hep hür yaşardılar. Bir sultan yaşardı Sultan Tepe'de. Geldim huzuruna bir daha bugün günler benim nazarımda ejderha bugün azaldı ümidim hem çarha bugün sultanım görünmez oldu artık Sultan Tepe'de. Cifeyi Dünya'dan uzaklığıyla Duygu Temizliği Söz Aklığıyla Kavuşmuş Rabbine Yüz Aklığıyla Ruhu Dolaşıyor Dolaşıyor Sultan Tepe'de Bu bah, Bu Bahçe Cümbüşlüydü Onun Aşkında Artık Güller Renk Yitirmiş Şeyhin Köşkünde Şu Dünya Nasıl Da Değişmiş Nasıl da değişmiş beş günde. Bir hüzün yaşanıyor artık Sultan Tepe'de. Bir hüzün yaşanıyor artık Sultan Sultan Tepe'de. Evet Allah razı olsun. Mustafa Efendimiz de rahmetle anıyoruz. Bu ruhuna bir Fatiha okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ehtirah sıradımızdır. rahmet eylesin evet bu makam konusunda her ne zaman bir mürit bu makamları gönülden arzular ve onlardan her birine varmak isterse ve bu sebeplerden birine sabitleşmiş dikkat edin sabitleşmiş ve yerleşmiş olan vasfa makam denir sabitimiz dedik daha önceki derslerimizde. Evet. Makamlar sabitimiz. Ve az önce daha önceki derse de anlattığım gibi... ...her makamımızın... ...sabiti var, değişkeni var. Ve ne kadar ilginçtir ki... ...sabitimiz olursa... ...değişkenlerimiz... ...sabit etrafında dolaşır. Yani... ...merkez, çevreyi terbiye eder. Evet. Benim çok merhametli olduğum yerler var. O benim makam merkezim. Tamam. Bir de merhametimin fazla ortaya çıkmadığı yerler var. O çevre olduğu için merkeze doğru hareket ediyor. Yani ma mavi renge doğru hareket ediyor. Merkez ölümdür. Mavidir. Ölümün rengi mavidir. Evet. Maviye doğru. Ama savrulmak kırmızıya doğrudur. Gezegenlerden. Hubble öyle anlatıyor. Astrofizikçi yaklaşan o pulsarlar, kuasarlar işte Andromedia meşhur nebula dünyaya yaklaşıyor. Ama uzun bir zaman istiyor. Ve mavi gözüküyor. Evet. Bakıyorsunuz bir başka Vega sistemi. O da uzaklaşıyor. O da kırmızı gözüküyor. İşte çevreye yaklaşanlar yaklaştıkça yani makam Aynı zamanda ölmek anlamına geliyor. Hı. Fani Hı. olmak. Fani olmak anlamına da geliyor. Sabit. Ölüm sabittir. Hayat değişkendir. Evet. Bütün hayatı ölümün merkezine doğru yürütmek. Yürürse o zaman bu hayata biz anlam verebiliriz. Hayatı okuyabiliriz. Ama bugün mezarlıklar şehrin 20 kilometre uzağına yapıyorlar Ankara'da. Na maalesef. Dolayısıyla insan ölümü hatırlamak istemiyor. Onun için şey Sadi Şirazi Hazretleri Gülistan adlı eserinde söylüyor öleceğini bilerek yaşayan tek varlık insandır diyor öleceğini bilerek yaşayan. Buna rağmen ölüm yokmuş gibi yaşamaya devam ediyor. Bundan daha büyük gaflet Kaflet olur mu? diyor. Ya. Yani ölü hayvan bilmiyor öleceğini biz biliyoruz biliyoruz ama bilmiyormuşuz. Şey. Biz bilmiyormuş gibi yaşıyoruz. Maalesef. Dolayısıyla bizim yaşam tarzımız, modernitenin bizi dayattığı hayat tarzı fıtrata rağmendir. Hmm. Fıtrat karşıtıdır. opozit, reaktif yani insana rağmen, insan için, insanın lehine değil. Onun bu moderniteden ne kadar uzaklaşırsanız o kadar böyle fıtri insan. Yani efendim söyleyeyim genetiği bozulmamış. Aslına dönük. Aslına dönük. Yani gerçek insan o zaman ortaya çıkıyor. Çünkü moda değiştirmiş. Ondan sonra hız değiştirmiş. Haz değiştirmiş. Efendim söyleyeyim para değiştirmiş. Efendim söyleyeyim medya değiştirmiş. Ondan sonra romanlar, filmler, sinemalar, medya, basın, görsel basın, yazılı basın, Medya, görsel medya, yazılı medya hep bizi durmadan kırmızıya götürüyor. Yani uzaklaştırıyor. Uzaklaştırıyor. Bizi uzaklaştırıyor. Kendi uzaklaştırıyor. Aslımıza yabancı kalınca da Mevlana ne diyordu? baza baza heran çiğ baza Sen burada merkezdeydin. Sabitin burası senin. Gel tekrar bu merkeze diyor. Evet. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister... Yüz bin kere tövbeni boz. Bizim dergahımız dergahıma növmi dinist. Böyle bir şey dergah değil. ümitsiz dergah değil. değil. Gel. Aslına gel. Aslına dön. Savruldun gittin. Çevreye savruldun. Merkeze gel. İşte insanoğlu daha önce de ifade ettiğim gibi merkezinden savrulmuş Profesör Yalom Eksistansiyel terapi adlı kitabı 750 sayfalık kitap Bu yabancılaşma Alienation problemine insanın Kendi özüne, kendi merkezine uzak kalma Problemine temas ederken Kullandığı bir cümle var orada İnsan Dışarıda yabancı aramasın diyor Yani şu adamı tanımadım Yabancı Dönsün kendisine baksın Gitsin aynaya baksın İlk yabancı insana insan diyor. İnsan kendine İnsanı, yabancı. Ya. Kendine yabancı. Kendine baksın diyor. O varoluşçu eksistansiyel terapi adlı eserinde buna benzer böyle bir meal olarak verdim. Böyle bir cümlesi var. O kadar hoşuma gitti, çok güzelmiş şey, ya. Evet. Yabancı arıyorsun. Önce git aynaya bak diyor. Gördüğün kişi sana yabancı. Bir de bizde şu var biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de böyle birkaç tane ayet-i kerim var. Şu bedenimiz var ya bak benim elim var, evet. kolum var, yüzüm var, etim, kemiğim var. Bu ruhum esas ben oluyor. Ruh. Ve bu bedene ana karnında dört aylıkken annem bana hamileyken bana üfürüldü. Peki bu beden ne oluyor? Bu beden ruhumun oturduğu ev oluyor. Ben ben deyince kendi evime ben diyorum kendi etime kemim mi ben diyorum, kendi yüzümün fotoğrafı çıkıyor, yayınlanıyor. Evet. Ona ben, o ben değil ki senin bedenin, bedenin elbisedir. Velilebesine huracülen. Biz e, melekleri peygamber olarak gönderseydik, ona insan elbisesi giydirirdik. Yani bu bizim şekli görünen görümüz elbisedir. Elbise. Etikemine büründüm, diye göründüm diyor. İnsan bedeni bütün bu bedenimiz bir evimiz ruhumuz oturduğu ev sen kimsin deyince bana evini anlatıyor yani benim burnum böyle kaşım böyle gözüm ya sen oturduğun ev giydiğin elbise onu anlatıyor bana sen seni anlat hani bir örnek verdik ya daha önceki derslerimizde Şems Tebrizi hazretlerinden anlatılan nakledilen bir şey evet. bana namazı anlat bana namazı anlat efendim diyor Şems Tebrizi'ye Namazın şartları on iki tane Altı tane dışında Altı tane ikisinin içinde Dışındaki şartlar işte hadesten tarihet, necasetten tarihet, setiri, avreti, istikbali, kıble, vakit, niyet Şems diyor ki Be hey adam diyor Onu ben kitaplarda okudum Onu biliyorum Sen bana bayat et sunuyorsun Ben senden taze et bekliyorum Ben sana senin namazını soruyorum hmm, Senin namazını anlat bana sen, senin namazın ne? Onu anla. Ben onu istiyorum diyor. Evet. Bana sen, senin namazın. Efendim namaz kıldığım zaman böyle bir nur içinde kayboluyorum. Namaz kıldığım zaman ayaklarım yerden kesiliyor. Hazreti Aişe annemizin dediği gibi ya Resulallah. Namaz kılınca hepimiz bu ehli beyt, hep hepimiz kendimizi kaybediyoruz. Peygamberimiz ben de öyle oluyorum. Devam edin diyor. Evet. şöyle ben ne ne yaşıyorsun sen anlat. Ben diyor arşa alaya çıkıyorum. Orada bir nur görüyorum. O nur geliyor içime giriyor. Beni genişletiyor, büyütüyor, kainat oluyorum. Ben kainatla beraber namaz kılıyorum. Ha demek ki sen kozmik namaz kılıyorsun. Ne kadar güzel. Bana bunu anlat. Evet. Bana bunu anlat. Ruh-u ruhu ruh-u hayvani'nin, ruh-u tabii'inin ruh ilahinin dört tane. Her birinin bir namazı var. Bana onları anlat. Sen nasıl yerine getiriyorsun? Çünkü namaz selam verdikten sonra başlıyor. Namaz selam verdikten sonra başlıyor. Allahu ekber deyince değil. Namaz kıldın. Namaz inne's salate tenha ani'l fahsai ve'l münker ve lezikrullah ekber vallahu alim ma İnsanı inşa eder namaz Olgunlaştırır evet. Kıldın namazı tamam güzel Hadi bak sendeki tesiri ne Onu ben görmek istiyorum hmm, Tesir önemli tabii. Tesir. Namazı kılmak meseleyi de kıldık Hadi bak sana tesir etti mi Namazı öznelleştirdin mi Namazı içselleştirdin mi Sende dönüşüm Şuur altında O dönüşümü sağladı mı yani evet, oto, bir nevi yani. hani diyorduk ki hani otoibnotik olarak şuur altında bir e, şey yapıyorsunuz e, oynama yapıyorsunuz yani benliğiniz ilahi renk alıyor Allah'ın rengini alıyor sıbıkat Allah oluyor o Allah'ın rengine senin ruhun pisliklerinden arındı ve bembeyaz pırıl pırıl süt gibi ortaya nur gibi bir şey çıktı mı acaba bu dönüşüm var mı? Bu amellerine güzel ahlak olarak yansıdı mı? Sami Efendi Hazretleri işte. Sık sık böyle söylerle. Muhterem Mürşidi Kamil de öyle söylüyor. Ahlakası Sen ]mıştı. murakabeyi muhabbetteyim, e, murakabeyi ehadiyetteyim bırak bunları, bırak diyor. Ya senin ahlakın nerede? Senin dersin orada diyor. Evet. Murakabeyi Hı. muhabbete gelmiş. Hala akşama kadar bıt bıt bıt yapıyor. Kendi başına şehlik iran ediyor. İstediğini geliyor bilmem ne Şeyh yapıyor Orada burada yalan söylüyor Burada üst kağıtçılık yapıyor Burada sahtekarlık yapıyor Burada yalan söylüyor Orada bu, şunun bunun hakkına Burada dedikodu yapıyor Haset yapıyor Çekememezlik var Ders mürakabı Muhabbet yapıyor. Demek ki yaptığı zikiri öznelleştirememiş, Bunun gitmesi O görevli abiye demesi ben bir de tekrar başlıyorum. Çünkü adam olamadım. Ben daha kalp dersindeyim. İşin gerçeği bu. Murakab-i ehadiyetin, maiyetin, akrabiyetin ve murakab-i mahabetin bende bir izimiz yok. Çünkü bu günahların hepsi bende var. Bunların hep gitmesi lazımdı. Duruyorsa bu derslerin bir hakikati yok demektir. Yani dersin şeklinde kalıyorsun. Maalesef. Rahmetli Musa Topbaş Efendi Hazretleri. Köşkte bir gün bana fakire dedi ki bak dedi Cebeci Hoca dedi. Elini şöyle açtı. Tesbihi aldı. Sağ elini açtı. Yavaşça tesbihli elini geldi kalbin üzerine başını eğerek şöyle değdirdi. Estağfurullah dedi. Bir daha açtı. Bir daha getirdi elini. Elinde tesbih var. Estağfurullah elazim. Bir daha açtı. Estağfurullah elazim Böyle saygıyla yavaş yavaş Gece zikir çekerken dersi böyle çek dedi. Evet. Çünkü biz Estağfirullah ile de Estağfirullah ile Estağfir Estağfir o oh, bir şey yok. Dudağın zikri o dudak. Kalbin zikri değil o. Estağfirullah elazim. Eriyorsun. Ezabe yuzub eridi gitti. Eriyor. Estağfurullah'ın altında eriyor. Zikirde kayboluyor. Öylesine ki estağfurullah eritiyoruz biz. Estağfurullah bizi eritmiyor. Eritmeyince kalıba giremiyor. İslam ahlakı kalıbını bulamıyoruz. Esma-i kalıbına dökülemiyoruz. Makam denilen bu kalıba dökülemiyoruz. Makam bir kalıp oluyor yani tabii. E, bir kalıba oturmak, sabitleşmek. Sabit ifade işte anlattı bu. Sabitleşmiş ve yerleşmiş vasfa denilir diyor. O kudame'nin Yazmış olduğu kitapta 316 sayfasında böyle söylüyor evet. Geçici olursa Yerleşik olmazsa Buna hal adı verilir Sarılık Rengi altında Sabit bir renktir Utanma Ve hastalıkta Olduğu gibi geçici olmak Üzere iki kısımdadır Evet Kalbin hususiyetleri de Bunun gibi kısımlara ayrılır. Sabit olmayan değişkenlere hal denilir. Bak, sabitler ve değişkenler. Sabit ve değişken. Makam sabitler. Değişkenler hal. Çünkü onlar bir halden bir hale dönüşür, kaybolur, yeni şekil alır, bilmem ne olur, şu olur. Ama merkezinizi %51 tuttursanız, çekim gücü, gravitasyon alanı, çekim gücü, cezbe merkezde kuvvetli olursa, o değişkenler zamanla merkeze gelir ve onlar da değişkenliklerini kaybeder ve değişmez hale gelirler, sabit hale gelirler. Merkez daima çevreyi çeker. Evet. Bu kalbin her sıfatı için geçerlidir. Az önce anladım, adalet sıfatı. Pek çok sıfatı var kalbin. Merhamet sıfatı, cömertlik sıfatı, artık ne derseniz deyin hep Esma-i ile alakalıdır tabii. Yani, tekalluku bi ahlakı teala, Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanınız dediğiniz zaman hep Esma-i ile alakalı bir keyfiyet üzerine konuşuyoruz anlamına gelir bu bunların hepsi kalbin sıfatları olmuş Sıfatlar mi? oluyor tabi evet. ilim dikkat edin şu anda biz diyor ki reca hali yani ümit halinin gerçeğini anlatalım diye düşünmüştük Reza, hal, ilim ve amelden meydana gelir. Yani ümit hali, bir bilgi, bir uygulama, bir de hal. İlim, insandaki hali oluşturma yönünde bir sebeptir. Hı. İlim, ilim bize o yönde faydası var ya yani. şey, kendisi bilmek olgunluk değil. Evet. Olgunluya hazırlayıcı. Sebep olur. Biz ilmi putlaştırdığımız için bileceksin bileceksin bileceksin peki olacaksın olacaksın olacaksın nerede kaldı eskiden ulema o Bedile Gencer Bey modernitenin efendim söyleyeyim üzerine bir kitap evet. yazmış oluyor orada öyle söylüyor yani bunu anlatırken çok güzel örnekler vermiş Allah razı olsun evet. yani ilim yani ilim bir olmayı gerekti eskiden ilim deyince Aynı zamanda olmak da anlaşılıyor diye geçmiş e, ulemadan Sayın Bedire Gencer Bey, Allah razı olsun güzel örnekler olmuş. İlim, bilmek ve olmak. İlim, i̇lim. diye buna derler. Dikkat edin. Bilmek ve olmak. İkisi aynı anda olursa ilim oluyor. Olmazsa ilim olmuyor. İlim olmuyor. İlim kendini bilmektir. Evet, zaten. İlim, dikkat edin bir sebep. Yani ilim kendini bilmek de demek Evet. İlmi merkeze taşımak demek. Hani te, hep konuşuyoruz da. Evet. Merkeze taşımak. Yani ilmi öznelleştirmek. Ne demek? Öznellesin bilmek olmaka dönüşüyor. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Kendin bizzat bilmenin öznesi olman demek. Sen sen olman demektir ve oluşu ifade ediyor. Evet. Sen kendin bilmesin. Bu nice okumaktır? Kur'an okumalar yapıyor. Bu nece okumak? Hiç oluş yok. Durmadan Kur'an okuması. Hiç Kur'an yaşaması yok. Her yerde Kur'an okuması. Kur'an okuması. Kur'an okudun mu diye Allah ahirette sormayacak. Yaşadın mı diye. Yaşadın mı diye soracak. Kur'an yaşamaları diye dersler. Bugün tarikatlar veriyor bu dersi. Evet. Kur'an yaşamaları dersi çünkü tasavvufun tarifi şuydu. Ta i̇lk derslerden beri söylüyoruz. Tasavvuf Kur'an-ı Kerim'i peygamberimizin yaşadığı gibi yaşamaya derler. Hayır. tasavvuf peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i yaşadığı gibi yaşamaya çalışmaya derler. Hı -hı. Kimse Hı -hı. peygamberimiz gibi yaşayamaz. Çaba ve gayreti denir. Kur'an-ı Kerim burada. Ben de buradayım. Direkt yaşayabilirim. Allah 59 tane ayette... Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir referans al. Allahümme o referans Allahümme üzerinden Kur'an'ı anla. O referans üzerinden de yaşa. Üsvetun. لَقَدْ كَانِ لَكُمْ fi رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَتٌ Örnek model şahsiyet. Modelle. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi Allahümme ve sellem efendimizi modelle. Model al. Namaz kılabilen. Kur'an orada. Ben buradayım. Kur'an'daki namazı kılmaya çalışıyorum. Tamam ama oradaki anlatılan namazı ben ne kadar anladım? Peygamberimiz ne kadar anladı? Öyle benim bir Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan namazı anlamam var. Bir de peygamberimizin Kur'an'daki namazı anlaması var. Benim anlamam mı üstün? Peygamberimizin anlaması mı üstün? Şüphesiz tabii Peygamberimiz. İşte bu yeni Kur'an okuyucular yok biz daha iyi biliriz. Peygamberimiz iyi. bilmiyor diyor. Hı. Peygamberin da başladı biliyorsunuz. Ya yapı çözüm metoduyla Müslümanları agnostizme her şeyi sorgulamaya götürüyorlar. Götürünce ne Kur'an kalıyor ne peygamber, ne, din, ne İslam, ne iman kalıyor. Sabit, ne de Allah kalıyor. Sabit, yani. En son deizm ortaya çıkıyor. Batı, İngiltere şu anda üst beyni, roçitler bunlara çalışıyor Türkiye'de. İlahi Fakültesi hocalar da bu zokayı, bu şeyi oyuna geliyorlar maalesef. Rasyonalizm adı altında, akılcılık adı altında. Akılın çözemediği yerler var. İnanç alanı var. Aklı aşan yerler var. Her şey akıl değil ki. Allah akıl içi bir varlık değil ki. Evet. Akıl bir varlık gibi falan böyle düşünmemiz gerekiyor. İşte bunlardan hareketle şunu söyleyebiliriz. İlim demek ki amelle beraber olursa ortaya hal çıkıyor. Hı, ilim amel olursa Merak, ha, o ha. hal ortaya çıkıyor. Evet. Değişkenlik oluyor. Çünkü bir bilgi sabitliği var biliyoruz namazın nasıl olduğunu peygamberimiz, yani. Peygamberimizin peygamberimizden kıldığı namazı biliyoruz ve kılmaya çalışıyoruz. Ama o namaza mesela peygamberimiz bir namazı kılıyor. Uzun uzun namaz. Yani öğlenin sünnetini bir kılıyor. 10 dakika 20 dakika en azından şekil olarak konuşuyorum onun sırasında amaz böyle ağlıyordu veyahut da göğsünden böyle tencerenin kaynayan su tenceresinin içinden gelen cızırt sesleri geliyordu peygamberimiz azan okunca saralıyordu. işte emri yerine getirmek Allah'ın emri diye böyle bir azamet önünde titriyordu bizde o azamet yok, yok. İşte evet. bu demek ki daha haldeyiz biz merkezine geldiğimiz zaman peygamberimizin hali meydana gelecek bizde. de. İşte peygam, peygamberimizin mirası da o. Yani el ulema vera sütülen beya ya. Tabii. İşte ilmini bu şekilde hal ilmi olmaya olmayı da hale, hali de makama döndürdüğünüz andan itibaren o zaman peygamberimizin varisi olan alim oluyorsunuz. Oluyor. Konuşuyor böyle. Bakıyorsunuz diyor. Hmm. E, İslam'a miras hukuku Ondan sonra devletler, hukuk, savaş hukuku, Efendimiz Selim Yahudilerle Medine'ye geldiği zaman işte peygamberimizin yapmış olduğu Medine Antlaşması uzun uzun konuşuyor, her şeyi biliyor. Ama hep şekil bunlar yani. Bunların ruhu nerede? Hani size kitap verdik, hikmet verdik. Tamam kitabı anlıyorsun da hikmetin nerede? Hikmet nerede? Hmm. Hikmet peygamberimiz. Kitabın dayandığı yer orası. Evet. Yani e, kitap hikmet dayanıyor. dikkat edin. Ömer hikmete fazladan utiya, hayırın kâtiara. Kim hikmet verilirse Kur'an-ı Kerim'in o manası, muhkem manası, hakimane manası. Efendim söyleyeyim hikmet yani bu verilirse ona çok şey verilmiş. Hayır verilmiş. Ona çok hayır verilmiş diyor. Kitap herkes okuyor tamam. Hikmet okuması, hikmet okuması yaşamayla alakalı. Kitabı aldık, bıt bıt bıt bıt okuduk. Hikmet böyle elde edilmez ki. Okuduğun zaman TH namazı şöyledir, böyledir, 10 sayfa okuduk. Tamam. Ondan sonra TH namazına kalkmadın. Satırda kaldı, sadıra gelmedi. Satırda kaldı, sadıra geçmedi. O bilgiyi öznelleştirmedin. İçine taşımadın. Taşıdığın an hikmet kapılar o açılır. Gece kalkar aşkına ya. Evet. Uyku yok. Evet, Değerlendirmeleri hocam. böyle yapmamız lazım. Evet, Allah razı olsun hocam. Yakin makamları dokuz tanedir. Sayılıyor tabi bunlar. Tabii. Tenvirul Kulüp sayfa 8'de diyor ki Nakşibend büyüklerinden Muhammed Emin el-Kürdi hazretleri tövbe makamı, züht makamı, sabır makamı, şükür makamı, havuf makamı, rıza makamı, reca makamı, tevekkül ve muhabbettir. Bu makamlardan hiçbirinin Allah ile tedbir ya da tercihin ortadan kaldırılmasıyla düşünülmesi doğru olmaz. Yani burada bir işte tövbeye el alıyoruz. Evet. Bu yani bizim şeyimize, tercihimize bırakılmış. Evet. Te yani bunu tövbesiz olmaz mesela ilk birinci makam. Tamam. Tercih. Mutlaka tercih bize ait. En başta Ve tövbe. tedbir yani. bize ait. Evet. Ama bu tercih ve tedbir Allah rızası için yapılacak. Evet. Yani ben tövbeye tercih ediyorum ve tövbenin gereğinde tedbir olarak hayatıma geçiriyorum. Ama bunu yaparken Allah, onu merkeze alacağım. O merkeze alınarak tövbe makamı gerçekleşecek. Allah merkeze alınarak zühd makamı, sabır makamı işte aç kalıyoruz. Ne niye aç kalıyorum? Çünkü ben kötü bir insanım. İnsanlar benden zarar görmesin. Onun için açlık dersine çalışıyorum. Nefsim acizliğini anlasın. Serkeş olmasın. Başka insanlar benden zarar görmesin. Benim niyetim bu. İşte Allah ile beraber. Evet. evet. O şekilde tercih kullanılacak. Tedbir. Yani zühtün yönetimi. Evet. Zühdün efendim söyleyeyim hallerini yaşamak, makamlaştırmak. Hep Allah razı olsun. Allah merkezde olacak. Evet. Allah'ı merkeze almadan bu makamları elde etmeye çalışırsanız o zaman işin içerisinde nefsaniyet var. Nefsaniyet kire. Ne adına yapıyorsun? Bak Bismillahirrahmanirrahim. Allah adına yemek yiyoruz. Allah adına adım atıyoruz. Allah adına su içiyoruz. Allah adına kitap okumaya başlıyoruz. Allah adına Kur'an okumaya çalışıyoruz. Bismillah diyerek namaza Allah'ın adına namaza başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Allah adına zikkat ediyoruz. Hep Allah'ın adıyla hareket ediyoruz. Ya Rabbi seni merkeze alıyorum. Merkezde senin rızan var. O rızayı merkeze almak suretiyle ben amellerim yapıyorum. Bütün mesleği de bunların ibaret. Allah'la yapıyoruz. O kadar. Yani. Ya Rabbi merkezde sen varsın. Yaptığım her şey sen varsın ve sen merkezsin. Ben periferi, ben çevreyim. Bu çevre sen etrafında dönüyor. Rıza makamı senin etrafında. Evet. Zühüt makamı senin etrafında. Efendim söyleyeyim, şükür, korku, havuf makamı, rıza makamı, tevekkül, muhabbet makamı, hep Allah'ın etrafında. Allah'ın etrafında dönecek. Allah'ın etrafında dönmezse o zaman nefis için. Nefis devreye girmiş <gülüyor> oluyor yani o zaman. Zaten Allah için olmadıktan sonra yapılacak işlerden herhangi bir sevap, hayır ve kemalat beklenmez. Onun için ibadetteki nefsaniyetlere dikkat etmek lazım. Evet. Hizmete koşuyor, hizmeti insanoğlu, bakıyorsunuz Allah'a değil nefsine hizmet ediyor. Bu yüzden Allah'a değil hizmete hizmet ediyor. Evet. Ortada Allah merkez olarak yok. İnsanlar beni övüsünler var. Ama ne kadar güzel, takdir edilsin o var. Ne kadar çok adam geliyor dinliyor. Bunlar var. Beni herkes görsün, bilsin, tanısın. Ben böyle bir cevherim bakın. Görüyor musunuz? Şuur altında bunlar var. Meşhur olma isteği var. Şur. Şöhret var. Evet. Yani bakıyorsunuz, hizmetler de öyle. Ben gidersem bu iş bitti. Hayır. Herkes hizmet etti ve hizmetlerin hepsi çok güzel yaptılar ve benden çok güzel yaptılar. Sonra benim gibi bir fakir, acize geldi bu hizmet. İşte ben öyle hizmete layık da bir insan değilim, fakir. Öyle bir kuvvetli hizmet yapan bir insan değilim ama sıra bizde. İnşallah biz de vazifemizi yapmaya çalışıyoruz bizden önce gelenler gibi. Birden sonra da bizden yine daha iyi insanlar gelecek, daha iyi yerlere götürecek. Bu zillet duygusunu, bu aciziyet duygusu ...bu yokluk ve hiçlilik duygusunu... ...merkeze alıp... ...o şekilde çalışmak devam lazım. Etmek lazım. Makamlarda da öyle. Hiçliği merkeze alacağız. Nefsani olmayacak. Yani cömertlik... ...güzel bir makam. Ama... ...gösteriş için olmayacak bu. Evet. Merhamet... ...Allah'ı sevmek... göstericisin, için, menfaat için... ...birilerine yaralmak... ...belli bir yerlere gelmek için olmayacak. Yani böyle... ...hasbi olacağız... ...hesabi olmayacağız hasbi olacağız hesabı. Birisi bu. Yani bakıyorsunuz toplanıyorlar muhterem bir zat etrafında. Etrafında resim göstermek, resim çekmek. O resmi yer resim için Yani bir araya yaklaşıyor merkeze. Aynı karede yer almak için. Yani. Aynı fotoğraf karesinde yer almak için yer alıyor. Görüyorsunuz. Yani ...o kareye girmeyi... kelime hiçbir zaman ben layık göremedim... ...yani kesinlikle... ...hayır yani bu gerçek... ...ancak şu kadarını yapabiliyorum... ...odamda... ...der çalışırken... ...bir sağ tarafımda... ...işte şekli şemalini... ...fotoğrafta görüyorum... ...bakıyorum... ...yorulunca kafam... ...bir müddet bakıyorum... ...ruhaniyetine fatiye okuyorum... ...ruhaniyetini kalbime taşıyorum... Ve kalbimde taşıdığım ruhaniyeti kendisi değil, puterest değilim ben. Ama bir iman nuru var. Onu taşıyorum. Hmm. O iman nuru'nu kalbimde yaşıyorum, hissetmeye çalışıyorum. Bir 15 dakika, 10 dakika derin bir murakabe. Bugün modern değil de de buna oto hipnotik uyku deniliyor. Hmm. Evet. evet. Ama onlar yatarak yapıyorlar. Biz oturarak yapıyoruz. oturarak yapıyoruz. Biz de yaslanmak bile yasak. Evet. Ondan sonra gözünüzü açıyorsunuz. Yeniden doğmuş gibi yeni bir ışık kaynağı elde ettiniz. Yeni bir efendim feyiz, yeni bir oluş, yeni bir gün, yeni bir söz söylemek lazım diye Mevlana evet. oturuyorsunuz. Tekrar o aynı konuya bir bakıyorsunuz. Bir yukarıdan bakıyorsunuz. Bir türlü gözüküyor konu. Bir de yakın bakıyorsunuz. Bir türlü gözüküyor. Makale yazarken ders çalışırken yani. 14-18 saat okuma yapıyorum ben Büyük günde Ben bu gücü elde edemezsem Bu efendime söyleyeyim Sinerjiyi elde edemezsem Beni içeride zinci, Zincirleme reaksiyon Muhabbet atomlarını İndifa edip patlatıp e, Nükleer fizyon Meydana getiremezsem O zaman benim yazdığım yazı Kalite olarak düşmeye başlıyor Yazının da tesiri belki oradan olacak değil mi? Oradan olacak. Kendimizden değil. Evet. Yani bağlı olduğumuz kapıdan gelecek tesir. Evet. Bu niyetle oturuyoruz. Bu niyetle de yazıyoruz. Efendim yine Abdülkerim Cili İnsani Kamil adlı eserinde diyor ki Sidre Sidre Sidretil Münteha. Hmm. Bunu biz bir makam olarak bulduk. <gülüyor> Aynı sidratil münteha Sidre-i evet. sidre münteha Sidre-i aslı itibariyle bir ağaçtır Ve her insanın aklıdır hmm, Akıl Tabii. Beynimizin Şimdi beynimiz var Beynimizin nöro sistemi var Nörolojik sistemi var evet. Böyle aksonlar Nöronlar bir faaliyet Halinde Onun bir fotoğrafı var Beynin değil Beynin elektrik çalışmasının fotoğrafı Aynı ağaç gibi. Peygamberimiz miracı çıkarken kendi aklını açtı. Beynini açtı. Hmm. Çünkü miraç akıl ötesi bir olaydı. Herkesin sidireyi müntehası kendi aklıdır. Namaz kılarken huşu için herkes kendi sidireyi açtı, açtığı zaman namaz esselatü min mümin inanan kimsenin miracı olur. Akıl ötesi bir şey olacak. Ve ya ne kadar güzel olsun. ki günde beş vakit namaz kılıyoruz. Biz günde beş vakit peygamberimizin miracından hisse ve nasip alıyoruz. Evet. Yani bunları bir, bir çok düşünmek lazım. Bilemiyorum ne kadar şu incelikler, ne kadar güzellikler. Yani mana mananın sonu yok yani. Evet. Mana yok. İşte sizlere onu ben bir makam olarak buldum diyor makam. Evet. Çok önemli bir şey. Makam sidrey makam olarak. Tabii buldum. tabii. Makam olarak buldum. Derken daha sonra ağlamak mesela. Evet. Bükâ. Burada tasavvufun büyükleri bükâya bir makam dememişler. Bükâ da bir makamdır. Evet. Ağlamak. Ağlayabilmek. Çünkü ennehu huve adhake ve ebka de ağlatan da Allah'tır. Allah'tır. Bak ilahi bir yönü var. Bize de çok böyle e, ağlamak onun üzerinde şimdi ağlamak makamı bir makam olarak düşünüyorsunuz merkezde bende ağlamak var. Bende merhamet var çünkü. Merhametin ortaya çıkarttığı içinden bir başka bir kapı bir başka makam dört kapı kırk makam bir hikayesi var ya evet dört kapı kırk e, merhametten kırık. çıkıyor mesela ha, o ondan o çıkıyor acaba daha başka neler çıkabilir mesela bir ağlamaya çıkarttık aynı merhametin içinde sadaka sıdkiyet makamı çıkıyor bir bakıyorsunuz şey makamı efendim söyleyeyim cömertlik makamı çıkıyor merhametliysen cömert olursun Allah la yedhulul cennete eşşahihu cennete cimri, cimri girmeyecektir diyor. Böyle bir ağlama çeşitlemesi üzerinde böyle merkeze ağlamayı makam olarak tutuyorsunuz çevresini oluşturuyorsunuz bu sefer. Ve o çevre ağlamanın ağlamak ağlamak tamam. Merkezi ne oluyor? Merkezi arkesi oluyor. Hakikati oluyor. Dikkat edin. Evet. Ağlamak nedir? İşte ağlıyor. Tamam. Peki bunun hakikati ne? Hakikati nedir ağlamanın? Şimdi sebrizi soruyor ya. Namaz anlatıyor. Namazın 12 şartını sayıyor. Hayır. Sendeki Hakikaten namazın anlat. hakikati ne? Yani arkesi ne? Ağlamanın arkesi nedir? İşte makam o oluyor arke. Sabittir. O merkezi sağlayabilirseniz namaz kılma aşkı. Dikkat edin. Aşkla alakalı bir kavram onu sağlayabilirseniz konuştuğunuz, konuştuğunuz zaman insanlarda namaz kılma aşkı meydana geliyor. Şu ağlamak diyor ki ayet-i kerimede feliyebku kesiran vel yadhaku qalilan. Ayet-i bu. Yani az gülün, çok ağlayın. Az gülün, çok ağlayın diyor. Feliyebku kesiran. Ağlamayı çoğaltın, gülmeyi azaltın. Ağlamayı, azaltın. Ağlamayı çoğaltmak önce geliyor. Ağlamak gülmekten önce geliyor. Evet. bakıyorsunuz bir makam, hal ruhun ağlaması nedir ruhu evet. ruhum ağlıyor nefsin ağlaması bir oğlan bir kıza aşık oldu geldi fakültede odamı kapısını açtı kilisli hocam dedi çok sevdiğim bir kıza kara sevda ile ben tutuldum dedi iyi tamam güzel ben şimdi dedi görüşmek istiyorum ama kız benimle görüşmüyor dedi kızı tanıyorum o da müslüman dindar Gelen delikanlı da işte evlenecek nihayet yani biz evet. de aracı olalım işte bu okulun e, ombudsmanı sizsiniz sayın hocam biliyorsunuz okulda psikolog olarak gözüküyoruz biz evet, evet. o da başımızın hep belası ya zaten estağfurullah, estağfurullah. konuştuğumuz dili kimse ya başım belaya giriyor durumda Allah ha, razı yavrum dedim şunu yani kız seni sevmiyor demek ki. Görüşmek istemiyor. Evlenmek istemiyor. Ama şöyle bir İmam-ı Rabbani hazretlerinin bir formülü var. Bunu ben mektubatta bir yerinde okuduğumu hatırlıyorum. Onu uygularsan netice alırsın. Ne yapayım hocam? Bir kimse sizi sevsin istiyorsanız her gece teheccüs namazında kalkın. Namazdan sonra onun için her gece 15 dakika, 20 dakika, yarım saat dua yapın. Daha sonra rahmetli Hulusi Baybal abi evet. Konya'da Musami Efendimizin işte Musa Efendimizin görevlisiydi. Ben dedi burada Cerrahpaşa Paşa Fakültesinde okurken bir tane arkadaş bir kıza dadandı okuyamadı dedi. Hmm. Onun için dedi her gün ben sadaka verdim dedi. Gazete satardım dedi. Gazeteden elde ettim kar. Cebime harçlık kendi harçlıyor mu? Onun için sadaka. Ya Rabbi sadakan hürmetine bunu bu beladan kurtar. Çocuk okuyamayacak. Ve geceleyinde teheciz namazında her gün yarım saat dua etmiş. İmam Rabbani'nin bu görüşüne göre. ulusu Baybal Efendi bana kendisi anlattı bunu. Allah Allah. 38. gün o çocuk o kızı terk etti dedi. Beladan kurtuldu. Ondan sonra tıfak bitirip şimdi kıymetli bir operatör doktor Cerrah dedi. Bak dikkat edin. Yani sadaka verdiğinden haberi de yok belki. Haberi yok. Yani arkadan e, yapıyor duayı. Arkasını, arkadan, habersiz. Habersiz. habersiz. Dedim sen o kızın lehine yar makamını zinnet et. Ehli takva et. Peygamberimizin mirasına konsun. Güzellikleri ona ver. Yüce ahlak sahibi olsun. Ya Rabbi sen ahlakın ahlaklansın. Namazı ideal namaz kılanlardan eyle sevaplarımı ona bağışladım onun olsun. Hep pozitif üretim dualar yap, geceleyin. Evet. Ve bunu yaparken de ihlaslı yap evladım dedim. İmam Rabbani boşuna söylemez. Ama tesiri 20 günde olur, ama bir günde olur, ama 50 günde, ama 100 günde, ama bir senede bilmiyorum onu. Yaklaşık bir 55 gün mü, yoksa 46 gün mü? Öyle bir zaman geçti, geçmiş gün. Sevinçle geldi, hocam dedi artık kız benimle görüşmeyi kabul etti, evlilik için görüşeceğim kendisine bir dua edin de. Herhangi bir aksaklık, herhangi bir zelzele, herhangi bir kuveik, deprem olmasın, kazasız belasız su geçiş dönemini bir atlatıvereyim dedi. Elimizi kaldırdık, İşte ya müfettih alevvab, iftahlana hayralvab. Allah'ım ya ve tut, ağzını bağla, dilini tut diye esprili böyle güzel dualar yaptık. Güzel bir dua e esvir yaparak. Evet. O şeyle gitti, görüştü ve evlendi sonunda. Hmm. Muafak oldu ya. Yani. Muafak oldu. Bak düşünün, yani bir insanın lehine dua yaparsanız, Mer kız sonra şöyle söylemiş, zaman içerisinde demiş. ...sana karşı kalbimde... ...bilemediğim bir şekilde bir sevgi oluştu... ...ama anlayamadım... ...tabii delikanlı da... ...etim bana bunu söyledi... ...böyle dua ettim senin için... ...onun için senin kalbin yumuşadı... ...şeklinde bir açıklama yapmamış ona... O ...yapılmaz çünkü... Evet. ...bir pehlivan yendiği zaman... ...nasıl yendiğinin sırrını söylememesi lazım... ...hayatta onun için bu o kadar çok şey vah bak yaş 67 ittiyorum artık ben. 70 yaşına başladım Allah insanların mesela kardeşim bana küs ben ona yine görüşüyorum yani bir mesaj atarım ne ne yaparım Davet ederim yemekleri. şuna küs küsüm diyeyim ya ben küs değilim her günde de mutlaka dua yapıyorum Allah razı olsun saflarım onun olsun diyorum o haklı ben haksızım ya Rabbi diyorum. Ben de ben, ben de bir yanlışlık var diyorum. İstanbul. Tamam. Küstük ben tutmuyorum. O tutuyor. Tutsun. Falanca kardeş benim hakkında bir dedikodu yapmış. Tamam ondan da razı oluyor Rabbi. Her gece aleyhimde dedikodu yapanlara 10 dakika, 5 dakika herkese dua yapıyorum. Küsenlere, uzak kalanlara, darılanlara açıyorum. Onlara özel bir parantez açıyorum. Düşmanlarıma da dua yapıyorum. Allah. Tamam. Bana zarar verenleri de hayır dua yapıyorum. Fayda verenlere de dua yapıyorum. Yıllardan beri biz büyüklerimizden bunu gördük. Buna alıştık ve bu minval üzere gidiyoruz. Yani Kim gitmek değil de dua yapıyorsunuz. Yani. Tabii yani, aynen tab böyle. Bunu da güzel. Evet. Allah razı olsun. Ya bunu anlatırken şundan dolayı söylüyorum. Büyüklerimizin İmam Rabbani boşuna söylemiyor Tabii, bunu. Bir, yok güzel bir örnek ama. Ya. Tabii bize tüm, örnek ağlamak üzerine. Evet. Bakın peygamberimiz yani ağlama makamının çevresi, periferisi onu anlatmaya çalışıyoruz. Bir, peygamberimizin secdede ağlaması. Secdelerin arkesi budur. Ağlamak. Hocam bana öyle bir ağlamak söyle ki merkezde olsun. Ve onu söylediğim zaman hayır o merkez değil demeyeyim. Cevap. Herkese tercih de kapanıyor. Hüngür hüngür ümmeti ümmeti ümmeti ümmeti. En kral ağlama budur. En güzel ağlama budur. En arke, en hakiki ağlama budur. Ve ağlamanın hakikati odur. Teheccüd Se amazında. Secde, secde başında yiyor. ağlıyor. Kime? Bütün insanlığa ağlıyor. Onun üzerinde bir ağlama düşünülebilir mi? Düşünilemez. Yok. Ağlamak şayet bir ülke ise... ...ağlamak ülkesinin reisi başkanı... ...işte Hazreti Muhammed Mustafa... ...sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin... ...geceleyin yaptığı bu ağlamalardı. Bize göre... ...onun bu ağlayışı... ...bütün ağlamaların... ...tam merkeziydi... ...diğer bükalar... ...onun yaptığı ağlamadan... ...yapılan alıntılardır. Ana kitap o. Diğer kitaplardakiler... ondan yapılan alıntılar. Evet. Abdülkadir Geylani Hazretleri Fethur Rabbani'de ağlama anlatıyor. Nereden alıntı yaptı? Peygamberimizden. Peygamberimizden. En kaliteli kitap Abdülkadir Geylani Hazretleri Fethur Rabbani. Oradaki ağlama buradan alınmıştır. Orijinal değildir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve çok yakışıklı, çok güzel taklit etmiştir. Kaynak orası yani. Kaynak. Biz daha o kaynağı bilmiyoruz. İki, Hazreti Yakup kaybettiği Hazreti Yusuf için 30 sene ağlamıştı. Ama inşa ettiği özel kulübede, kulübetül ahzamda, üzüntüler kulübesinde ağlamış, kimseye göstermemiş ağlamasını ve ağlamasını sadece Allah'a arz etmiş. İnne ma eş kübetsli ve hüzün ilallah demiş. Ağlamasını Allah'a göstermiş, insanlara göstermemiş. Evet. Ağlamadaki ihlas. Efendim hastane ziyarete gittiğimde annesi ameliyat olmuş, annesi ameliyat olmuş, oğlunun başında. ...sessiz sessiz ağlıyordu. Bu nasıl bir ağlamak acaba? Ben anne değilim bilmem. Kardeşim, arkadaşım... ...arkadaşım Ahmet... ...onu ziyarete gittim, babası ölmüştü. Başını sağ olsun Ahmetciğim dedim. Üzülme dedim. Acını paylaşıyorum dedim. Ahmet de sürekli ağlıyordu. Acaba o nasıl bir ağlamak? Ortaokul yıllarında... Mahallemizin bekçisi günlerce ağlamıştı. Niye ağların diye sordum. Mer tek rakamla milli piyangodan büyük ikramiye kaçırmış. He. Ondan dolayı ağlıyor. Bu da bir ağlama. Bu da bir ağlama evet. Sürgünde uzun yıllar gurbet yaşayan eski tüfek bir komünist ana vatanına dönünce komünist olmasına rağmen hava alanında o da göz yaşlarına boğulmuştu. Metafiz enancı olmamasına rağmen... ...bu ağlamak nereden geliyordu? Peygamberimiz diyor ki... ...ağlayamıyorsanız... ...hüzünlenin... ...çünkü üzülmek... ...ağlamaktandır... ...ağlamaktan sayılır... ...gözyaşını içe atmaktır... Işte. ...evet... ...ünlü İslam komutanı... ...dahak hariç... ...hepimiz bu dünyaya... ...ilk adımımızı atar atmaz ağlayarak dünyaya geliyorsun. Ağlamayarak dünyaya gelen çocuk yok. Bir tek İslam alimi Dahak annesinin hamilelik süresi rivayete göre kitaplarda Tabakat İbn Sa'd'da öyle okudum okumu okuduğumu hatırlıyorum. Evet. 20 ay hamile kalmış annesi ve hatta 16 ay. Ve dünyaya gelinde dişleri varmış ve gülerek doğmuş. Allah Allah. Ünlü İslam komutanı. Evet. Daha, daha, ama, daha gülerek ama çocuklar hep ağlayarak doğuyor. Fıtratın en saf merkezi henüz yeni doğmuş mazlum bebek. Yani sıfırda. Bilgisiz, habersiz, tecrübesiz. Dünya ile ilgili hiçbir şeye alakası yok. Allah'tan daha yeni gelmiş bu dünyaya. Onlar niye ağlıyor? Saf fıtrat ağlıyor. Dünyaya gelen çocuk saf fıtrat Fıtratın safı ağlıyor. Ve tüm bebekler de ağlıyor. Ve hepimiz de ağladık. Evet. Efendim mide kanserinin son aşamasındaydı. Şiddetli acı çekiyordu. Sabretmek adına ağlamıyordu. Ama vücudu ağrıyordu. Vücudu ağlıyordu. Ama yüzü gülüyordu. İçinden ağlıyor. Acıyı duyuyor. Acılar çekiyor acıyı dışa yansıtmıyor gülüyor evet. vücudu ağlıyordu yüzü gözü ağlamıyordu torunu Kamil evlenirken babaannesi Kamil'e bakıp torununa hem gülüyordu hem de ağlıyordu hem gülüyor hem de ağlıyordu bu da sevinç göz yaşı demek gülmesi o da işte evet. işte yorulaması bunlar zor evet. <gülüyor> ben babaanne olmadığım için bilemiyorum hallac Mansur idam edilmeye götürülürken taş atıyorlardı. O da atılan taşlara gülüyordu. Derken kalabalığın içinden birisi çıktı. Allah dostu Şibli. Taş yerine kırmızı bir gül attı Hallac'a. Hallac o gül gelince üzerine hüngür hüngür ağladı. Hallac acaba ağlanacaklara niye gülüyordu? Gülüneceklere niye ağlıyordu? Evet. Ünlü futbolcumuz Real Madrid'e galibiyet kolu atınca gülmek yerine, sevinmek yerine ağladı. Suriye'de kan, ateş, intikam ve ölümden kurtulan Suriyeliler de geldikleri zaman ağlıyorlardı. Kaybettiklerine mi, malına, mülküne mi, memleketine mi, kurtulduğuna mı bilemiyoruz. Ağlamanın Çiştir. arkesinin etrafında. Evet. Hacı Bayram'daki vaizin işlediği konu cennetti. Cemaat arasından deriş Rıdvan cennet anlatılırken o vaaz bitene kadar ağladı. Halbuki cehennem anlatılırken ağlamak lazımdı. Evet. Rıdvan, deriş Rıdvan niye ağladı? Onu da bilemiyorum. Musa efendimiz bu fakire bir defasında Anadolu yolculuklarında Sami efendimizin Kudüs'e sürhül aziz gece taksi içinde her şey sükuta bürününce gözlerinden yaşlar dökülüp sessizce ağladığını anlatmıştı. Kimse ortada kalmadı sessizlik gözünden yaş geliyor. Ses yok. Ünlü hattatlardan biri ...la ilahe illallah yazarken daima ağlardı. Niye ağlıyorsun? La ilahe illallah yazıyorsun? Diyenlere niye ağladığımı bilmiyorum derdi. Efendim modern insan ölümden kaçıyor. Mezarlıkları ölümü hatırlıyor diye... ...şehrin dışında inşa ediyor. Ölümden kaçtıkça modern insan ağlamayı ihmal ediyor. Böylece ağlamayı unutuyor. Ağlamak nerede şimdi? Unutulmuş ya. Efendim ezan okunurken köpekler inler ve ağlar. Niye acaba? Teessüf ederim hep kendi kendime. Ezan okunurken ben niçin ağlayamıyorum diye. Pardon özür dilerim. Ağlayamıyorum değil ağlamıyorum. Çünkü ağlayamamakta irade var. Ağlamamakta irade bile yok. Hatta ağladığımın hatta ağlamadığımın farkındalığı bile yok. Ağlamak mahşere bırakılmamalı. Burada ağlarsan mahşerde ağlamazsın. Burada gülerse mahşerde ağlatırlar. Evet. O köpekler niye ağlıyor? Onu da bilemedim. Peygamberimiz diyor ki benim bildiklerimi bilseydiniz gülmeyi azaltır, ağlamayı çoğaltırdınız diyor. Demek ki bildiğimi bilseydiniz ağlamanız çoğalırdı. ...ifadesine göre ağlamak ilimle alakalı, ...gülmekte cahillikle bağlantılı. hadis şerifin hikmet manası bu. Evet. Ağlamak ilimle alakalı. Gülmek ise cahillikle bağlantılı. Talebem sordu. Dedi ki hocam, buyur yavrum. Durup dururken sebepsiz yere ağlamalarım var hocam. Bunun sebebi ne? Dedim ki, yavrum senin ruhun ayrılıklardan şikayet ediyor mevlana gibi. Hı -hı. Hı -hı. Haberin yok. Ecdadı ha e şikayet mi konat? Dondu kaldı çocuklar. Sebepsiz ağlamalar. Allah'tan ayrı kalmamızın feryadıdır. Niye ağladığımızı bilmiyorsun. Allah'tan ayrıyız, onun için ağlıyoruz. Kabe'yi tuhaf ederken, tövbe kapısında duvara yapışıp feryatla ağlayanları gördüm. O manzara bu fakiri hep ağlatmıştır. Keşke ben de edebilsem bu tövbeyi diye. Bir de gözyaşlarının içine akıtanlar var. Acaba bunlar sabır gözyaşları mı? Zooloji, hayvan bilimi üzerine olan bilim insanları, hayvanların yüz morfolojisi bakımından gülemediklerini ama gülemeyen bütün hayvanların bir şekilde ağladıklarını kaydederler. Evet. Peygamberimiz vefat edince devesi ağlayarak Medine'yi terk etmiş, yemek içmekten kesilerek sonunda vefat etmiştir. Ağlamaktan göz yaşı damarı kuruyanlar da var. Hazreti Eubbekir radiyallahu anh. Biz de bu şu ağlayan kardeş gibi biz de ağlardık. Artık gözümün yaşları damarları kurudu. Ağlayamıyoruz. Gözyaşı gelmiyor diyor. Ağlamaktan. Çok ağlamaktan. Çok ağlamamaktan mı? Ağlamamak. Arkesi merkeze çıkıyor. Kuru diyor. Doğunca ağlamayan çocuk nefes alamıyor demektir. Şinekologlar böyle söylüyor. Ağlıyorsa nefes alıyor demektir. Demek ki ağlamak hayattır Hayat Ağlamak insanı içe açar Gülmek dışarı açar Derişin yüzü mütebessim iken içi hep Üzüntüdür Hep ağlamaktır Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın Çok ağlamaktan dolayı iki yanağı üzerinde Gözyaşı işleri vardı Gözyaşından iki iz vardı Çok ağladığı için Hazreti Ömer'in Siyah bir şekilde aşağı inmişti Evet Ağlamak, kainat dilinin, kozmik dilinin A harfidir. Çünkü çocuklar dünyaya gelir gelmez A harfiyle ağlamak suretiyle doğuyor. Çocuklar ağlar. Ama o ağlamanın sesli harfi A'dır. A Ağ diye ağlıyor. Demek ki birinci harf, elif. Ağlamamak insanı katı kalp yapar ve katı kalp insanın kilitlenmesidir. Yani ağlamamak, kilitlenmek anlamına gelir. Ağlamak, kilitlerin çözülmesi anlamına gelir. Anlayana. Gözyaşı çözülür. Tabii. Ağlayarak konuşmak daha ikna edicidir. Bu yüzden Hazreti Resulullah'ın hüzün atmosferinde konuştuğunu biliyoruz. Konuşurken sevinçle değil, hüzünle konuşurdu Peygamberimiz. Yani ağlamak modunda konuşurdu. Ağlamanın merhametle merhametin de Sezişle, sezişli bir kalbe bağlantısı vardır. Ağlayan insanın kalbi sezişlidir. Kadınların kalbi sezişli olduğu için, ağlaması kadınların çok, biz erkekler kaba olduğumuz için, bizde ağlamak az. Gözyaşı insanı inşa eder. Gözyaşı insanı daha çabuk dengeye getirir. Gülerek ağlamakla, Ağlayarak gülmek arasındaki ince fark nedir? Gülerek ağlamak şükür gözyaşı, ağlayarak gülmek de sabır gözyaşı. Evet. Ağlamanın hakikati arkesi nedir? Evet ağlamanın geldiği, doğduğu hakikat sakın ağlamamak olmasın. Zira herkesin hakikati zıddında gizli. Her şeyin hakikati zıtında gizli Hadis imanın hakikati Küfürde gizlidir Hatip Ağlamanın gizlendiği yer Ağlamamak mı? Ağlayamamak mı? artık da. Her şeye rağmen güldüren de Ağlatan da Allah değil mi? Adhaka ve ebka değil mi? Ağlayanlara Güldüğünüz oldu mu? Siz Mesela doğan çocuğun ağlamasına niye güleriz? Evet. evet. Allah razı olsun hocam. Çok güzeldi. Muhterem dinleyenler hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ağzına sağlık. Efendim bir programın da sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.